arkası yarın konsolos çiçekleri dördüncü bölüm yazan Seyfettin Babat yöneten Girol Tombul ses kayıt Fırat Özturan teknik yapım Ekrem Yarımcı efektör Osman Keykubat Yapımcı Aygül Ordu Bu bölümde rol alan sanatçılar Emin Metin Oyman Sofia Şemrem Doğruer Bahar Güldeniz Aytutuldu Süheyla Selmin Barutçuoğlu, Nesibe Nalan Örgüt Haşim İbrahim Raci Öksüz Fikret Ahmet Dizdar Türk Helen, Yıldız Akbıyık, Mari, Özlem Fidan, Ateşe, Bilgehan Oğuz, Brahim, Rüçan Gürel. <Gülüyor> Bu sağ kurtulan emekli subay Refik ve sevgilisi Emin'i bu faciada kaybeden Madame Sofia, yıllarca Mersin'deki refah şehitleri anıtında karşılaşmış, zamanla iyi dost olmuşlardır. Yaşlı kadın ona bir kez daha Emin'i anlatmaya başlar. Avrupa'ya gemi mühendisliği eğitimi almaya gitmiş olan Emin, ile İkinci Dünya Savaşı yıllarında Paris istasyonunda tanışmış, genç kadına ilk görüşte aşık olmuştur. Aynı trenle İstanbul'a gelirler. Sofya'nın babası tren İstanbul'a vardığında Alman casusu tarafından öldürülür. Emin'i unutamayacağını söyleyen Sofya ondan gitmesini ister. Bir süreliğine İstanbul'da yaşayacak olan Sofya'dan haber alamayan Emin, Paris'ten beri beraber yolculuk ettiği arkadaşı Arif'le Mersin'e doğru yolculuğuna devam eder. İkinci Dünya Savaşı olanca hızıyla devam etmekte, ülkede yoksulluk kadar kara borsada gün geçtikçe artmaktadır. ...Emin'in babası Haşim de bu işe bulaşmıştır. Bu arada Mersin'deki Katolik Kilisesi... ...çoğunluğu kadın bir grup Polonyalı'yı... ...kilisede konuk etmek için hazırlık yapmaktadır. Haşim oğlunun Bahar'la evlenmesini ister. Kocası Fikret'le sorunları olan Nesibe Hala... ...ve annesi bu işe çok sevinirler. Ancak Emin, Sofya'ya duyduğu aşk yüzünden... ...bu evliliğe karşı çıkınca babası ona evden kovar. Bu durum üzerine annesi Süheyla fenalaşır... Doktor çağrılır. Doktor geldi. Ah çok şükür. Ne olur? Ne olur bir şeyler yapın doktor. Sakin. Telaşa gerek yok. İlacını verdiniz mi? Aa, verdim doktor bey. Tamam bu iyi. Söyle hanım şimdi bir iğne yaparım size hiçbir şeyiniz kalmaz. Beyler beni hastayla yalnız bırakın bakalım. Olur doktor Oğlum sen de siz kalın Arşim Bey Hadi Emin biz çıkalım dışarı Nesibe Hanım siz de kalın Doktor Nesi var Süheyla Hanım Kalbi çok zayıf Ama merak etmeyin ben gerekeni yaptım Durumu şimdi çok iyi Yaptığım iğne sayesinde sabaha kadar mışıl mışıl uyur Sağ olun doktor bey Gecenin bu vakti yorduk sizi de. Aa, o nasıl söz Sibi Hanım. Ancak sizi uyarmam gerekiyor Ayşimcim. Sakin, sıkıntıdan uzak bir hayat sürmeli Süheyla Hanım. Üzüntü, heyecan iyi gelmez bu hastalığa. Ani bir heyecan çok zarar verir. Siz hiç merak etmeyin Doktor Bey. Elimizden geldiğince rahat ettiririz Süheyla'yı. <gülüyor> bir şey olursa beni çağırmaktan çekinmeyin. Hadi iyi geceler. Güle güle Doktor Tüheyla'ya bir şey olacak diye çok korktum abi Daha önce hiç bu kadar kötü olmamıştı Buna da şükür Emin nerede Annesinin başucunda bekliyor Aklı başına gelmiştir umarım Aman abi gözünü seveyim Yeniden başlamayın Sabah olsun ben Emin'le konuşurum Hadi sen çık yat Tamam tamam Sen hallet bu işi Nesibe Hadi Allah rahatlık versin <Gülüyor> Oğlum, Emin sen git yat. Ben annenin başında beklerim yavrum. Olmaz hala. Ben sebep oldum buna. Anneme bir şey olursa kendimi hiç affetmeyeceğim. Kendini suçlayıp durma evladım. Doktor annenin iyi olacağını söyledi. Sen git yat. Ben beklerim. Hadi yav. Peki hala, peki. Ama bir şeye ihtiyacın olursa uyandır beni. Bu eve ilk geldiğin günü hatırlıyorum da Söyleyla. Ürkek bakışlarım vardı. Göz göze geldiğimizde gülümsemişti. Ah Süheyla ah. Bu evde gülümseyen o kadar az yüz vardı ki. Sonra bir kız kardeşten daha yakın davrandın bana. Emine hamile kaldığını anladığın günü hatırlıyor musun? Ne çok sevinmiştik. Nezi Kendi kendine konuşmaya mı başladın? Ah, ah sen misin Fikret? Korkuttun beni. Odaya gelmeyince merak ettim. Ah, Süheyla'yı bekleyeceğim. Sen uyu. Tamam. Ha aklıma gelmişken söyleyeyim. Ben yarın bir iş için Adana'ya gidiyorum. Birkaç gün kalırım herhalde. Merak etme. Duydun mu Selda? Yine o kadına gidiyor. Bilmedi mi sanıyor? Olan biten her şeyden haberim var benim. Ah Selda, ah. Sabah olduğunda keşke her şey daha güzel olsa. Geciktiğim için çok özür dilerim <gülüyor> Rica ederim hala İnmişlerin hesaplarında sorun çıktı Bitirmeden çıkamadım tamam ya, ya, sakin Biraz bekledim diye dünyanın sonu gelmedi ya <gülüyor> Bu manzarayı bir daha nerede göreceğim Ne manzarasını söz ediyorsun Sofia <gülüyor> Dön de arkana bak Sana yemin ederim Güneşin bu kadar güzel battığı başka bir şehir yoktu İstanbul Babamın anlattığından daha da güzelmiş Çok haklısın ama her güzellik zamanla sıradanlaşabiliyor. Hatta... ...biri uyarmayınca farkına bile varamıyorsun. Aman neyse... ...aç mısın? Ben kurt gibi açım. Bu senin kadar değil ama. Nişanlıma dedim ki... ...bu akşam bizi boğazda güzel bir lokantaya götürüyorsun. Balık yiyeceğiz. Kızcağız ta buralara kadar gelmiş. Bir balık yediremeyecek miyiz yani? Tamam her şey ateş pahası. Ama o da nişanlısı için biraz fedakarlık yapsın canım. Öyle değil mi ama? <gülüyor> enen, enen. Nefes al biraz. Bu arada... Annen ben evden çıkarken sıkı sıkı demleyin Sakın geç kalmayın dedi Annem de babamın ölümünden sonra iyice tuhaflaştı Ayol ne olur biraz geç kalsam Hem nişanlım da yanımda Kime ne canım öyle deme Helen Sana olan düşkünlüğünden böyle davranıyorum Şu dünyada senden başka kimi var ki ah, Haklısın Babamın ölümüyle çok sarsıldı Eskiden hayat bizim için daha kolaydır Benim çalışıyor oluşumu hala hazmedemiyor Hem de daha önce babamın çalıştığı bankada ama çalışmasam geçinemeyeceğiz. Avrupa'da savaş başladığından beri... ...her şey o kadar pahalı ki. Hoş. Paran olsa da bulamıyorsun her şeyi ya. Yine de hak vermelisin. Üstelik savaşa girmemenize rağmen... ...herkes öyle bir telaş içindeki. Bu da insanı. <gülüyor> işini. Ah işte nişanlım da geliyor. Kızlar. Anne. Anne ya. Neredeydiniz bunca saattir? Meraktan öldüm öldüm dirildim. Kızım hiç mi düşünmüyorsun beni? Anne Sofya'nın yanında ayıp oluyor ama. Hayırlısıyla evlensen de senin için endişelenmekten kurtulsam. Annen haklı Helen. Saat onu geçiyor. Madam Marie çok özür dileriz. Vaktin nasıl geçtiğini anlayamamışız. Kızım sen aklı başında birisin. Benimkine hiç benzemiyorsun. Şunla bir konuş da laf dinlesin biraz. <gülüyor> Siz hiç merak etmeyin efendim. Ben yatmaya gidiyorum. Ha, neredeyse unutuyordum Sofya Sen çıktıktan sonra İngiliz elçiliğindeki Ataşe Bey geldi Sana söyleyecekleri varmış Yarın uğramanı istedi Ah ne kadar kibar bir beyefendi Size onunla nasıl tanıştığımızı anlatmış mıydım? Evet anne Babam bankanın Halep'teki şubesinde çalışırken tanışmışlar Sofya geldiğinden beri kim bilir kaç kez dinledik hikayeyi Acaba ne konuşacak benimle? <Gülüyor> Yürün Sofia kızım hoş geldin Görüşmeyeli nasılsın bakalım Teşekkür ederim sayın ateşe iyiyim Uğramamı istemişsiniz efendim Otur bakalım Evdekilerle aran nasıl Çok iyi efendim Hele anne, iyi anlaşıyoruz Onun deli dolu halleri tüm üzüntümü hafifletti Madam Marie de öyle Sizinle nasıl tanıştıklarını öyle çok anlattı ki Artık her saniyesini ezbere biliyorum <gülüyor> <gülüyor> Kocası çok yakın arkadaşımdı Halep'te çok iyi günlerimiz olmuştu Her neyse Sofia Sanırım yakında bu ülkeden ayrılabileceksin Ne oldu? Yüzü nasıldı? Bu habere sevineceğini sanmıştım Yanlış anlamayın efendim Ama Bir şeyler yarım kalmış gibi geliyor hmm. Trende tanıştığın delikanlı mı? Adı neydi? Emin efendim Nerede olduğunu bile bilmiyorum ...o delikanlıyı seviyor musun yoksa? Buraya geldiğimden beri hep onu düşünüyorum. Bu onu sevdiğim anlamına geliyorsa... ...evet, galiba seviyorum. Ama babama verdiğim bir söz var efendim. Duygularımın, mantığımın önüne geçmesine izin vermeyeceğim. Kızım, sen yapılması gereken en doğru şeyi yaptın. Kusura bakmayın. Sorunlarımla sizi sıkmak istemezdim efendim. Artık buradan gidebileceğimi söylüyordunuz. Evet kızım... Şimdi beni iyi dinle. Yakında bir grup Polonyalı Türkiye'ye gelecek. Mersin'de bir süre kaldıktan sonra Mısır'a geçecekler. Sen de onlarla gidebilirsin. Ne zaman gelecekler efendim? Uzun sürmez kızım. Ama sen Mersin'e onlardan önce gideceksin. Elçiliğimiz bir takım düzenlemeler yapmaya başladı. Onlarla beraber çalışacaksın. Grubun elçiliğini yapacaksın. Gelecek olanların çoğu kadın. Kabul eder misin böyle bir görevi? Elbette. Benim için şereftir efendim. O zaman hazırlanmaya başlasan iyi edersin kızım. Haftaya Mersin'e gidiyorsun. Ne? Bir hafta sonra gidiyor musun? Evet Helen. Polonya'dan kaçan vatandaşlarıma eşlik edeceğim. Bir süre Mersin'de kalacağız. Katolik kilisesi misafir edecekmiş bize. Mersin'i çok iyi bilirim. Rahmetli orada da çalıştı. Siz Mersin'e de mi gittiniz anne? Benim bundan niye hiç haberim yok? E daha doğmamıştın da ondan. Banka babanı bir süreliğine Mersin'e tayin etmişti. Sanki bir Avrupa şehriydi. İnsanları çok cana yakındır. Güzel günlerim geçti orada. Umarım ben de iyi yanılarla ayrılırım o şehirden. Seni çok özleyeceğiz Sofya. Ben de sizleri çok özleyeceğim Helen. Sanki dün gelmiş gibiyim. Biraz kalıp Noel'i de sizinle geçirmek isterdim ama... ...ne yazık ki haftaya gitmeliyim. Söyle beni dağılatacaksın. Çok şükür Allah ım. bana bu günleri de gösterdin ya. Artık ölsem de gözüm açık gitmez. Aa oğlum düğünde ettiğin laflara bak. Bugün bizim en mutlu günümüz. Bak <gülüyor> emincim evleniyor. <gülüyor> Gelinlik bahara çok yakıştı. <gülüyor> evet evet. Aklıma gelmişken evden çıkmadan ilacını aldın değil? Aldım neşime. Arkadaşlarım. ...gelinin de oğlum buraya doğru geliyorlar. Ah, oğlum! Sayla! Anneciğim, ne oluyor? Neden ağlıyorsun? Merak etmeyin anneciğim, Emine'yi çok mutlu edeceğim. Verin elinizi öpeyim. El öpenlerin çok olsun bana. Bundan sonra sen benim kızımsın. Oğlum, karını hep sevip sayacağına söz ver bana. Söz veriyorum anneciğim. Ah! Benimle kimse ilgilenmeyecek mi ayol? Allah <gülüyor> <gülüyor> Halacığım! <gülüyor> Öldü bu ayakkabılar beni. Aman, aman. Neyse bu işte bitti. Ay bitti ama beni de bitirdi. Alemsin vallahi Süheyla O olan evlenmez dert edersin. Evlenir dert edersin. Bir karar ver artık <gülüyor> Nesibe, canım kardeşim. Bakma şikayet ettiğime. Tatlı yorgunluk bunlar. Siz kadınların işlerini akıl sıramaz. Korkulur sizden. Hadi Allah rahatlık versin. Ben yatıyorum. Çok uykum var. Yorgunum ama hiç uykum yok Süheyla Al benden de o kadar Sana bir kahve yapayım içer misin? Evde kahve var mı ki? E var var Haşim geçenlerde bir yerlerden bulmuş Ölen ohut ya da melengiç değil Mis gibi gerçek kahve <gülüyor> Bugünlerde bunu bulmak hiç de kolay değil Sen otur Süheyla ben yaparım Sağlık nesli ve kahve çok güzel olmuş Bu yorgunluğun üzerine iyi gitti doğrusu Afiyet olsun Eee oğlanı da evlendirdik Kaldık mı bir başımıza Birkaç yıla kalmaz torun torba sahibi de eder bunlar bizi Ay inşallah Biri kapıyı mı açtı Fikret gelmiş olmalı Fikret mi e, düğüne gelmedi mi bu gece? Geldi ama biraz işi varmış. Erken ayrıldı. Ne işiymiş? Gecenin bu vaktine kadar süren. Ne olduğunu sen de çok iyi biliyorsun. Hoş geldin Fikret. Hoş bulduk hanımlar. Ne yaptın? Halledebildin mi işini? Efendim. İşini diyorum. Hallettin mi? E, hallettim hallettim. E, bahçede ufak bir sorun çıkmış. Sevindim. Ben yatmaya gidiyorum. Çok yoruldum. İyi geceler. Beyimiz yorgunmuş. Ne haltlar karıştırdığını bilmediğimi sanıyor. Senin için çok üzülüyorum Nesibe. Bunların hiçbirini hak etmiyorsun. Haşim'le konuşsan? Hayır Süheyla. Ben kendim hallederim bu meseleyi. Olmadı boşanırım. Dayanamıyorum artık. Aa, boşanmak mı? O nasıl laf Nesibe? Fikret kadına ev açmış Süheyla. Adana'ya gidiyorum diye çıktığı günler... ...soluğu onda alıyor. Bu akşam bile ona gitmiştir Buna daha fazla katlanamam Anlıyor musun Nesli katlanamam becim, canım, canım kardeşim benim Emin Uyan salondan bir ses geliyor ee, Ne oldu ne var? Uyan Emin korkuyorum <gülüyor> Rahat bırak Bahar Rahat bırak beni uykum var Sana salondan bir ses geliyor diyorum Bir baksan çok korkuyorum Tamam tamam Bekle şimdi gidip bakıp gelir Saat kaç Sabahın altısı Emin Emin cevap versene Ne oldu Korkacak bir şey yok Rüzgar pencerelerden birini açmış Nereden çıktı bu rüzgar Gece hiçbir şey yoktu ee, Ne bileyim çıkmış işte Ben uyuyacağım Emin Ne var yine sana kahvaltı hazırlayayım mı ister misin? Bana bak Bahar. Ben ne kahvaltı istiyorum ne de sesini duymak. Anlıyor musun? Sadece uyumak istiyorum. Uyumak. İlk günümüzde daha kibar olmanı beklerdim. Bahar beni iyi dinle. Evlenmeden önce kalbimin başkasına ait olduğunu sana söylemiştim. Zamanla beni de seversin dedim. Bunun ilk günden olmasını bekleme sakın. Anlıyor musun beni? Ne olursa olsun daha evliliğimizin ilk günü beni bu kadar incitmemeliydin. Kalbim bir başkasına ait olabilir. Ama artık senin karınım. Bir eş olarak hak ettiğim saygıyı ve ilgiyi görmek benim hakkım. Merak etme. Sana gereken saygıyı göstermeye çalışacağım. Koca olarak üzerime düşen her türlü sorumluluğu da yerine getireceğim. Hiçbir şeyin eksik olmayacak. Dışarıdan bakan ne kadar mutlu bir evliliğimiz olduğunu görecek sadece. Ama evin içindeyken bu tür oyunlar oynamamıza gerek yok. Sana yakın olmama engellemeye çalışıyoruz. Bir daha hiç göremeyeceğim bir kadın için... ...yaşamını bir kabusa çevirmek üzeresin Emin. İzin ver sana onu unutturayım. Seni eskiden beri sevmesem... ...bu kadar aşağılanmayı göz alır mıyım sanıyorsun? Bak Bahar... ...seni üzmeyi istemezdim. Ama bu evliliğe hangi şartlarda evet dediğimi... ...sen de çok iyi biliyorsun. Seni sevmesem ben de kabul etmezdim bu evliliği. Sen benim farkımda bile değilken... ...seni seviyordum Emin. Hep döneceğin günü bekledim. Çok üzgünüm Bahar. Çok. Ama her şeyi zamana bırakalım istersen. Matmazel Sofia. Günaydın Peder. İngiliz elçiliği sizin karşılayacağınızı söylemişti. Günaydın kızı. Mersin'e hoş geldiniz. Verin valizinizi bana. Hmm. Çiçekleri adlı oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. Beşinci bölümde buluşmak üzere.